kadena ma ta'yun teyakala teydan uyun nama Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve ssalatu ala Rasulillah ve sahbihi ecma'in amma hamt alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzide ashabının üzerine olsun kardeşlerim Allah nasip ederse bugünkü Tabu Tevhid dersimizin şerhine yine devam edeceğiz. Bugünkü babımızın adı kardeşlerim, babu men ata'al ulema'a vel umara fi tahrimi. Allahu ma Fakat Allah'ın helal kıldığının haram kılınması. Yahut haram kıldığının helal yapılması hususlarında alim ve yöneticilere itaat eden kimse onları Rabler edinmiş olur babı üzerine konuşacağız. Başlığımız değerli kardeşlerim bu. Evet birkaç kardeşten başlığımızı yeniden alalım. Başlığımızın ismini bir en azından tekrarlayalım. Hayırlı olur. Evet Ramazan hocam. Allah'ın helal kıldırlığının haram kılınması yavut yani haram da helal yapılması hususunda alim ve yöneticilere ifaat eden kimse onları bak edilmiş olur selam. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet Osman. Allah'ın helal kıldırlığının haram kılınması Aleykümselam ve helal yapılması hususlarında alim ve yöneticilere ifaat eden kimse onları haber edilmiş olur. Selam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Başka? İdris. Allah'ın helal <gülüyor> kurunduğunun haram kurulması yahut haram kurunduğunun helal yapılması hususlarında âlim ve yöneticilere itaat eden kimse onlara da edilmiş olur. Evet. Başlığımız değerli kardeşlerim bu ve çok önemli bir konu tevhidle alakası mutlak anlamda bulunmakta ve tevhidi bozan durumları da olmakta. Bunlar Allah nasip ederse değineceğiz. Öncelikle başlığımızda Allah ismi geçiyor. Allah ismi Eliheden geliyor. Mağbud demek ve tapılan Zat-ı Zülcelal'dır. Ve Müslümanın da tapması gereken bir tek ilahı vardır. O da Allah Azze ve Celle'dir. Yine başlığımızda haram ve helal isimleri geçiyor. Haram demek Allah ve Resulü'nün yasak kıldığı ilahi hükümlerdir. Helal ise Allah ve Resulü'nün bize cevaz verdiği Yapmamıza izin vermiş olduğu ilahi hükümlerdir. Yine başlığımızda alim ismi geçiyor. Alim, Kur'an ve sünneti hakkıyla bilen, yaşayan, amel eden insanın adıdır. Amel etmeyen, yaşamayan insana alim demek değerli kardeşlerim mümkün değildi. Helal ve haram koyma hususunda alime ve yöneticiye itaat etmek diye bir cümlemiz var. Dikkat ederseniz başlığımızda. Yani bundan maksat Allah subhanahu ve teala'nın haram kıldığını helalleştirmek, helal kıldığını da haramlaştırmak. Bu konuda bunu yapan o alimi doğrulamak, onaylamak, ona itaat etmek. Veya bu anlamda bu yöneticinin yani alimlerin vermiş olduğu bu izin doğrultusunda yöneticilerin haramı helal, helali de haram yatma boyutunda onları tasdiklemek, doğrulamak. Yani bunun tevhidi bozan bir durum olduğuna dair Allah'ın izniyle konuşacağız. Buradaki yöneticilerden maksat ise insanları idare eden, yöneten insanlar demektir kardeşlerim. Dikkat ettiyseniz başlıkta önce alimin ismi geldi, sonra da yöneticinin ismi geldi. Çünkü biliyorsunuz helal ve haramı belirleyen, haramı helal veya helalı da haram eden ilk etapta kimdir? alimdir alim bu kararı verir bu fetvayı verir ardından da tenfiz işlemini uygulama işlemini kim yapar yönetici yapar dolayısıyla önce alim gelmiş alim burada dikkat çekilmiş sonra da değerli kardeşlerim uygulayıcı olan yani yönetici öne daha sonraya gelmiştir İşte bu durumda değerli kardeşlerim alimin önemi öne çıkıyor değil mi alim toplumda çok önemli bir rol alıyor. Eğer bir insan yani alim veya bir yönetici Allah Subhanahu ve Teala'nın haram kıldığını helal, helal kıldığını da haram ederse, yani dinde bir tebdil dediğimiz değiştirme yaparsa, işte bunları onaylayan insanlar bunları rob edinmişlerdir. Rob edinmek ne demektir burada? Onları bir Allah hükmüne koymuşlardır. Hukuk koyucu, kanun koyucu, hüküm koyucu olaraktan kabullenmişlerdir ki biz bunun şirk olduğunda şüphe ediyor muyuz? Etmiyoruz. Ve bu şirkin hangi boyutuna giriyor? Rububiyet şirkine çünkü hüküm koyma, kanun koyma, rububiyet şirkine değerli kardeşlerim dahildir. Başlıkta dikkat ederseniz iki insan türü ortaya çıkıyor. Bir tanesi alim, bir tanesi de yönetici. Yani alim hüküm koyucu oluyor, yönetici de onu uygulayan oluyor. Adeta alim icat ediyor, yönetici ise uyguluyor. Dolayısıyla burada toplumun ıslahında iki insanın önemi öne çıkıyor. Eğer biz bir toplumu ıslah etmek istiyorsak önce alimin ıslah olması gerekiyor. Her şeyden önce alim doğurmak gerekiyor. Alim yetiştirmek gerekiyor. Alimi de rabbani alim olarak yetiştirmek gerekiyor. Eğer alim hakkını vermezse bu dinin Allah korusun toplum fesada eriyor. Alim eğer yöneticinin hevasına uyarsa yine bu toplum ıslah olmuyor. Dolayısıyla bir toplumun ıslahında alim ve yöneticilerin önemi bu başlıkta değerli kardeşlerim gözümüzün önüne geliyor. İnsanlığın ıslahı Aynı şekilde adalete dönüş ve tevhide sarılış ve zulmün def edilmesi saadetin yakalanması bu iki insan türünün ıslahına dayanıyor. Alim ve yöneticiler salih olurlarsa toplumda salihlerden oluyorlar. Toplumun fertleri dediğimiz aileleri dediğimiz kurtuluşa eriyor. Dolayısıyla bir toplumda önce alim çıkmadı. Alimler yetiştirilmedi. Ve halka alimlerle yol göstermelidir. Ve alimler yöneticilerin karşısında yol gösterirken dimdik durmalıdır. Kur'an ve sünnetin emrine ise onları hakkıyla öğretmenidir. Bu halde alimin ve yöneticinin ıslahı toplumun ıslahını getirmektedir kardeşlerim. Şimdi bir kimse Allah subhanahu ve teala'nın haram kıldığını helal helal kıldığını da haram yaparsa Değerli kardeşlerim demin dedik ki bu bir hüküm koyucu olur. Kendisini Rab konumuna çıkartmış olur. Böyle bir insanın Allah'ın dininden çıktığına iman ediyoruz. Dolayısıyla bu başlık çok önemli bir başlık. İşte biz bu başlıkta haram ve helal koyma yetkisini kendinde gören bir insanın tevhidden çıktığını, şirke düştüğünü, Allah subhanahu ve ta'ala'ya ortaklıkta bulunduğunu Anlatmaya çalışacağız. O halde başlığımız, kardeşlerim çok önemli bir başlık. Yeryüzünde hüküm koyucu ancak kimdir? Allah'tır. Helal ve haram hükmünü belirleyen Allah subhanahu ve teala'dır. Ve onunla beraber Allah'ın izin verdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Muhammed aleyhissalatu vesselam da keza değerli kardeşlerim hüküm koyucudur. Helal ve haram belirleyicidir. Nitekim İslam şeriatında peygamberin böyle yönleri vasıfları olmuştur hiç kimsenin hiç kimsenin bir kurumun sistemin liderin partinin cemaatin Allah'ın belirlediği bir haramı helal helali de haram etme hakkı yoktur kardeşlerim kim böyle yaparsa Allah'ın dininde büyük bir tebdil değiştirme yapmış olur ki Allah subhanahu ve ta'ala bunlar için Cehennemin azabını vaat ediyor değerli kardeşlerim. Yani ben sohbete başlamadan önce böyle bir giriş yapmanın önemine inşallah değinmek istiyorum. Müslüman ancak hangi hükmü, hangi yasayı, kanunu kabul eder? Allah'ın şeriatını, Allah'ın kanununu kabul eder. Allah'ın şeriatının dışındaki tüm şeriatlar batıldır. Çünkü ilahi bir hüküm içermemektedir. Ve doğruluk payı ve saadete taşıma yönü asla yoktur. O yüzden şerullah dediğimiz Allah'ın şeriatı en doğru şeriat, en doğru hukuktur değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz kardeşlerim iki türlü hukuk var. Bir tanesi Allah'ın belirlediği yani şerullah dediğimiz Allah'ın şeriatının hukuku ve bu doğru olan hukuktur bir de insanların çağdaş normlarla, ergümanlarla mantıklarla, akıllarla kendi kafalarından ürettikleri ve kurdukları yürürlükte olan ne vardı? Hukuk vardı. Şu an içinde bulunduğumuz hukuk bu sistemde. İşte biz buna ne diyoruz? Beşeri bir düzen, beşeri bir nizam. Bu beşeri düzenler ve nizamlar Allah'ın hukukuna karşılardır. Dolayısıyla Allah muhafaza kim bunları doğrularsa tıpkı helal ve haram koymuş gibi olur. Bunları doğrulamak helal ve haram koymuş gibi olur. İnsan onları Rab edinmiş olur. Allah'ın dışında birilerinin de hüküm koyucu olduklarını tasdiklemiş olur. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki böyle bir ortamda sorumlular kimlerdir? Başlıkta da geldiği gibi alimlerdir. Alimler ve davetçilerin görevleri vardır. Alimlerin ve davetçilerin görevleri vardır. Allah'ın şeriatını ve hukukunu Müslümanlara dayan etmekle mükelleftirler. Hakkı batıldan ayırmakla sorumludurlar. Doğru akideyi öğretmek zorundadırlar. Eğer şirki tanıtmazlarsa, haramdan sakındırmazlarsa, ilim meclislerini böyle kurmazlarsa, bu topluma bu din öğretilmezse, bu takdirde alimler ve davetçiler... Mesuldür. Ayrıca kardeşlerim helal ve haram yetkisini alimler ellerinde bulundurmuyor. Kim alimlerden böyle bir yetkisi elinde olduğunu iddia ederse Allah'a ortak olmuş olur. Dolayısıyla alimlerin bu görevi çok önemli. Bu görevi yapmadıkları takdirde dini açıklamamış olurlar. Dini gizlemiş olurlar. Dini insanlara götürmekte aciz kalmış olurlar. Allah'ın şeriatını savunmamış sayılırlar. Allah'ın dinini tebliğ etmemiş sayılırlar. iyi emretmekten, kötülükten, sakındırmaktan geri kalmış olurlar. Alimler bu görevini hakkıyla yerine getirmedikleri takdirde toplumda fitne, fesat, şirk, bidat, masiyet, küfür, zulüm, haksızlık alabildiğine artar. Bütün bunların atma sebebi alimlerin hakkıyla görevlerini yerine getirmemeleridir. Davetçilerin hakkıyla çalışmamalarıdır. Müslümanların da dinlerine sahip çıkmamalarıdır. Dolayısıyla toplumsal sapmanın şu an toplumsal bölünmelerin ve toplum içinde küfrün ve şirkin yayılmasının temel sebebi alimlerin, davetçilerin, Müslümanların dinlerine sahip çıkmamalarıdır değerli kardeşlerim. O halde alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberlerin görevini şu an kimler üstlenmiştir? Alimler üstlenmişlerdir. Bu görev Onların omuzlarındadır. Bu bilinç sürekli alimlerin zihninde, omuzlarında olmak zorundadır. Aksi halde Allah'ın daveti insanlara götürülemez. Allah'ın davetinin kalplere nüfus etmesi için alimler bu sorumluluklarını çok iyi bilmeleri lazım. Alimler kişilerin ve sistemlerin ve liderlerin kölesi değildir. Alimler Allah'ın kölesidir. Yani bir sistemin memuru, bir liderin memuru değildir. Allah'ın memurudur. Allah'ın köleleridir. Allah'ın kullarıdır. Dolayısıyla öncelikle kime kulluk edilmelidir? Allah subhanahu ve teala'ya kulluk edilmelidir. Bunların yani alimlerin helal ve haram koyma yetkileri olmadığı için öncelikle Allah'ın hukukunu bütün hukukların üzerine almak zorunlulukları vardır. Bu din tamamlandı. Alimlere düşen de bu dini hakkıyla insanlara anlatmaları gerekir. Şeytanın, değerli kardeşlerim azdırdığı insanlar, bakın az değildir. Şeytan nasıl azmıştır biliyor musunuz? Şeytan çok ibadet eden bir insan, bir varlıktı. Ve ibadetini yaparken gurura kapıldı. Kendisini diğer bütün meleklerden üstün saydı. Bu gurura kapılması Allah'ın emrini çiğnemeye kadar taşıdı. Ve Allah'ın emrini terk etti. Allah'ın varlığını yok saymadı. Emrini dinlemedi. Hukukunu çiğnedi. Ve akabinde şeytan, Asi bir varlık olarak insana musallat edildi değerli kardeşlerim. O halde alimlerin vazifelerine görevlerine de değinmiş oldu. Son noktada alimler kardeşlerim şeriata uydukları oranda itata layıklardır. Yani marufa uydukları oranda onlara itaat edilir. Eğer alimler Kur'an ve sünnetin hududunu aşarlarsa mikain bu takdirde Allah'ın hududumu çiğnemekten peygamberin yolundan sapmaktan dolayı sözlerine, amellerine itibar edilmez. Çünkü onların görevi Allah ve Resulünün emrine tabi olmaktı. Eğer arzularının köleleri olurlarsa veya birilerinin çıkarları uğruna bir adım atarlarsa hiçbir Müslümanın onlara alim gözüyle bakma hakkı olmadığı gibi sözlerine de uyma hakkı yoktur. O halde Allah'a itaat ettikleri oranda onlara itaat edilir. İsyan ettikleri oranda da onlardan uzak kalınır. İtaat edenlerse Allah ve Resulüne onlar peygamberlerin varisleri olduğu için alınır, doğrulanır. İsyan edenlerse yine Allah ve Resulüne olan bağlılığımızdan dolayı da sözleri ve amelleri terk edilir. Ademlere de bakış açımız budur. Ama bugün gelenekçi olan tasavvufçuların, tarikatçıların, ve birçok cemaatların içine düştüğü çıkmazlardan biri de budur. Alim dediklerini, abi dediklerini, hoca dediklerini, kitabın ve sünnetin önüne alıyorlar ve onları yüceltiyorlar ve kutsuyorlar. Neticede Allah muhafaza birçok bidatlerin, fitnelerin olmasına sebebiyet veriyorlar. O halde müellif bu kitabın içerisinde bu başlıkta bir konuya değiniyor. Yani alimlerin ve yöneticilerin Rab edinmesi konusuna değiniyor. Peki sizce şimdi söz sizde olacak. Bu başlıkta hangi konu öne çıkıyor? Tevhid ne alakası ne? Ve tevhidi bozan durum ne? Bunları bana birkaç kardeş bu anlattığım çerçevelerin gölgesinde nakledebilir. Evet, Yakup. Lasın sabitliği <gülüyor> haram ve helal kavramında herhangi bir şüphe vurulmaz Alimlere ve yöneticilere itaat eden kimsenin tevhidi bozulduğunu ve haram ve helal kavramlarını da helal sayanlara itaat edin anladık hocam. Bu Bunu anladık ama tevhidi bozan durumu ere İdris? Hocam burada Allah'ın helal kıldığını haram Allah haram kıldığında helal sayan alim olsun yönetici olsun vesaire bunlar bu şekilde yapmakla ve buna itaat bunlara itaat eden kişiler de onlar kendilerine rabbi olmuş onları doğru ise onun Rab edindiklerinden dolayı tevhidi bozuluyor. Ve tevhidde rububiyet tevhidinin bozulundan dolayı da şirke düşüyor. Evet. Yerine göre rububiyet, yerine göre de uluhiyet oluyor. İtaat bir ibadettir. Uluhiyette şirk koşmuş olur. Ama hüküm koyucu olarak da gördüğü zaman Rab edinmiş olur ki rububiyette şirk koşmuş olur. Güzel. Güzel. Evet. Muhterem Zeynal hocam. hocam burada... Evet. Yani haram, evet. Evet. Evet. Yani mesela günümüzde mesela bugün kamuda, e, mesela yasa çıkar, yönetmenlik, uşağı, ondan sonra şu, bu, sakat, mesela bugün Allah azze ve celle mesela bir bayana bayan yani Evet. Da, <gülüyor> de, <gülüyor> de, Doğrudur. Çok güzel. Güzel. Bunlara da zaten yeri geldikçe değinmeye çalışacağız. O halde helal ve haramı belirleme yetkisi Allah ve Resulünün'dür. Herhangi bir alim veya bir yönetici helal ve haram koyarsa biraz sonra bunlara somut örnekler vereceğiz. Bu somut kelimesi aklımızda çok önemli bir yer alıyor değil mi? Somut örnekler dedik mi çağdaş günümüzden örnekler geliyor değil mi? Bakalım o örneklerde kimler helal yapıyor, kimler haram yapıyor onlara değineceğiz. Allah ayetinde helal ve haram koyma yetkisinin kimsede olmadığını haber veriyor. اَمْ şuraka شُرَكَاءُ lehum min مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Şura 21. Yani Allah diyor ki Allah'ın izin vermediği, müsaade etmediği, akıllarından kafalarından din koyanlar mı var? Kim din koyuyor? Kim din koyuculuk yapıyor? Allah onlara izin mi verdi? İzin vermediği halde Allah'ın hukukunu, şeriatını terk ederek kendi akıllarından, kemalizmden, laiklikten nibarallikten, demokrasiden, kafalarına göre kanunlar ve hukuklar koyanlar Allah'tan mı izin aldılar? Allah onlara izin mi verdi? Allah onlara benim kanunlarımı, hükümlerimi terk edin. Dilediğiniz gibi çağdaş normlarınıza göre... ...hukuk belirleyin diye bir yetki mi verdi? اَنَّهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا نَمْ يَعْذَنْ Yoksa Allah'ın izin vermediği... ...bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Allah'ın ortağı olabilir mi? Kanununda, hükmünde, itaatında Allah'ın ortağı olabilir mi? Bir peygamber bile Allah'ın belirlemediği hukuku belirleme hakkına sahip değilken... Kaldı ki Peygamber'in dışında herhangi birisinin, bir kurumun ve sistemin ve liderin ve önderin veya bir devletin Allah'ın kanununun dışında bir kanun belirleme hakkı olabilir mi? Olamaz kardeşlerim. Hem ilmen, hem bilimsel bakımdan, hem aklen, insani vicdani yapımız gereği doğru olan budur. Allah hükmetmeye en layık olandır. İnül hükmü illa lillah hükmü illa lillah hüküm koyacak ancak Allah'tır. Allah'tan başka hüküm koyucu, şeriat belirleyici asla yoktur. Bakın biraz sonra zaten delil olarak söyleyeceksiniz. Takadu ahbarahum ve ruhbanahum min Yahudiler ve ehli kitap yani Allah'ı bırakıp hahamlarını ve rahiplerini yani bundan maksat kim alimlerini rob edindiler. Buradaki rob edin nedir? Hüküm koyucu olarak kabullendiler. Hani orada bir sahabi var Adi İbni Hattem Etta'i. Medine'ye geldiğinde bu olay yaşanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de Tövbe Suresi 31. Ayet-i Kerime'yi okuyor. Yani bu ayeti. Ve içeri girdiğinde bu ayeti dinlediğinde ne diyordu Adi? Ya Rasulallah onlar birbirlerine secdetmediler ki. Dedi ki Adi dedi. Onlar Allah'ın heram kıldığını helal, helal kıldığını da haram etmediler mi? Yani o hahamlar ve ruhbanlar, o alimler. Evet, peki halk onlara uymadı mı? uydu. İşte bu alimler Rab edinmektir. Onlara hüküm koyucu edinmektir. Onların Allah'ın ortağı olarak kabul edilmesini sağlamak. Can Allah, yani bakın bunlar önemli, açık delillerdir. O halde, şimdi örnek verelim kardeşlerim. Yani bir insan içki ve kumarı, içki ve kumarı biliyorsunuz haramdır değil mi? Haram mı? Haram. Bir içkiye helal dese ne olur? Ve doğrulasa dinden çıkar. İşte bu hüküm, hüküm, hüküm koyucudur. Kim bunu onaylarsa ne olur? O da onlardan olur. Yaşar Nuri Öztürk ne dedi bundan birkaç gün önce? İki gönül bir araya gelir de dedi bir birlikte olurlarsa dedi bu zihni olmaz. Çünkü dedi zina olabilmesi için ticari bir kaygı gerekiyor, ticari bir gelir olması gerekiyor. Yani iki kişi bir araya geldiğinde zina olduğunda o zinadan ticari bir gelir olduğu takdirde zina hükmünü alır dedi. Kainatta böyle bir şeytan gelmemiştir. Kainatta böyle bir şeytan gelmemiştir. Şeytana bile bunlar pabuç giydirir. Şeytan bunların ellerine su dökemez. Neden? Şeytandan daha azgın insanlar. Yani bakın zinanın tanımına bakın. Allah kitabında Resulullah ve Vesselam sünnetinde zinanın tanımını böyle mi yapıyor? Bir şeyin zina olabilmesi için onun inne bir ticari kaygı olması mı gerekiyor kardeşlerim? Allah'ın dinini nasıl tedbir ediyorlar? Allah'ın şeratını nasıl değiştiriyorlar? Allah'ın haramını nasıl helalleştirdiler? İşte şimdi yaşan nuru Öztürk'ü doğrulayanlar onu edilmiş değil midir? O bizim İmam Bukhari'ye bizim sahabemize hatta ve hatta Resulümüze hakaret eden bu şeytanın çocuğu Allah Subhane ve Teala tarafından zillete düşürüldü mü? Bu bir zillettir onlara. Allah yeryüzündeki Müslümanlara gösteriyor bunların halini. Zillete düşürüyor. Şeytan ve dostları bunlar kardeşlerim. Bu halde yani somut Örnekler verdik bu konuda. Buna benzer aslında çok insanlar var. Zekeriya Beyaz demişti ki, bu dedi başörtüsü değil mi? Kutsalsa, bütün dedi avret mahallemizi, avret mahallemizi örten dedi, değil mi? İç çamaşırlar bile kutsaldır dedi. Eğer bu sakal, eğer bu sakal kutsalsa dinin bir gereği ise, İnsanın bilmem her yerinde de sakal ve kıl var dedi onlar da kutsan. Bütün bunlar Allah'ın dinini ayak oynuyorlar. Allah'ın dinini oynatıyorlar. Saptırmaya çalışıyorlar. O halde kardeşlerim bunların hangi birini anlatalım ki burada somut örnekler yeter değil mi? Yeter. İhsan Elaçık açık var sapığın bir tanesi zındık. 40 tane cemaat değiştirdi. Malatyalıları bıraktı oradan ora oradan ora oradan ora. Bütün cemaatlarda şutlandı yani. Şutlanmadık bir cemaatta kalmadı yani. İller şutlanmıştır yani. Dedi ki mülkiyet hakkı yoktur dedi. Yani Müslümanların yani çalışmış, gayret etmiş, kazanmış kişisel kazancına senin böyle bir hakkın yoktur diyor. Sen diyor bu hakka sahip değilsin. Bunu bölüşeceksin. Tam bir sosyalist mantı. Geçenlerde biri soru sordu kendisine. Ya dedi hocam dedi sen dedi hep böyle fakirin fukaranın hakkını ifade ediyorsun hep dedi insanların dedi kazançlarına da diyorsun ki ille bölüşeceksiniz paylaşacaksınız yani sosyalist bir inanç ortaya koyuyor ya dedi siz geçenlerde ramazanda dedi şey yapıyordunuz dedi iftarı açarken sigara içiyordunuz ya dedi hocam dedi o kadar masumlar açlar sefiller vardı dedi sigaranın parasını onlara niye göndermediniz dedi vallahi sorusunun cevabını geçiştirdi vermedi bile Allah subhanahu wa düşürüyor bunları yani bunların kardeşlerim şeyleri bitmez şimdi o zaman başlığımızı anladık değil mi tevhidi bozan durum neresi onlara o alimlere ve yöneticilere itaat etmek ve aynı zamanda da kardeşlerim onları haramlarında batıllarında doğrulayıp onlarla beraber aynı ameli işlemektir bütün bunlar kardeşlerim tevhidi bozan bir halde birinci delilimizden başlayalım evet başlığımızı anladık, içeriğine değindik, girişimizi yaptık, başlığımızdan birinci delilimize gidiyoruz. Tamam, inşallah siz çıkabilirsiniz. Evet. Tefadda Münir, <mülüyor> inşallah. Neltakhi fil beyti inşallah. Ee, yaşar kardeşim, buyur inşallah. i̇bn şöyle evet. taş düşmesi yakındır. Ben Peygamber sahabe hali vesilen şöyle söylüyorum <gülüyor> Siz ise "Ey Bekir ve Ömer şöyle söyledi" diyorsunuz. Güzel. Evet. Başka? Evet Mekail. İtne almaz. İtne havas rahime Allah şöyle demiştir. Başımıza gökten taş binmasından korkuyorum. Ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi diyorum. Siz bana "Ey Bekir ve Ömer dedi" dedik ki diyorsunuz. Evet. Güzel. Başka? Eyyüp İbni Abbas radiyallahu aleyhi şöyle demişti. Başınıza gökten taş inmesinden korkuyorum. Ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi diyorum. Siz bana Ebubekir Bekir ve Ömer dedi ki diyorsunuz. Evet. Başka bir kardeşten Muhammed kanlı. İbn Abbas radiyallahu aleyhi şöyle, şöyle der. Üzerinize gökten taş düşmesi yakındır. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyorum. Siz ise Ebubekir ve Ömer şöyle söyler diyorsunuz. Güzel. Evet. Hadisimiz İbn Abbas radıyallahu anhum'dan rivayet ediliyor kardeşlerim. Aslında bu hadis değil. Bu bir eser. Eser olarak geliyor. Yani Allah Resulü'nün sözünün dışında sahabelerin, tabiinin sözlerine biz ne diyoruz? Eser diyoruz. Ve bazı alimler esere de hadis ismini vermişlerdir lüshi ku an tenzil aleikum hijaraton min as-samaa aqulu aqulu qala rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma taquluna qala abu bkr ve umar allahuekber başınıza gökten taşın yağmasından korkuyorum acaba neden hemen açıklama geliyor ben size Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dedi diyorum siz bana o konuda onun sözünün yanında Ebu Bekir ve Ömer de şöyle dedi diyorsunuz yani bu söylediğiniz sözden dolayı korkuyorum ki başınıza bir taş yağacak neden i̇bn Abbas'ın bu sözü çok önemli çok çarpıcı büyük dersler, ilkeler kaideler ortaya koyuyor ve bu eser İmam Ahmet'in sahih senetle bize naklettiği sahih bir eserdir kardeşlerim ve isnadı da sahihtir ve isnadında şu kimseler vardır bakın Abdurrezzak Ma'mer'den Ma'mer Tavus'tan Tavus İbni Abbas'tan rivayet eder bu isnad zinciri çok kuvvetli bir zincirdir ve sahihtir peki yani i̇bn Abbas radıyallahu anhümenin bu sözünde ne anlıyorsunuz? İstişhat noktası neresi? Bizim delillendirdiğimiz nokta neresi? Evet, parmakları görelim. Evet, muhterem Hasan kardeş. Hocam, her insanın sözü alınır ve artılabilir. Ancak Allah Resulü'nün sözü alınır ve artırabaz hocam. Oradan, oradan. Güzel, bunu anladık. Evet, Muzaffer hocam. Hocam Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir şeye karar vermişse, onun sözü söylenmişse, onun sözünü kesip işte onun sözünün üzerine bir başkasının sözünün geçmesi e, uygun değil, geçirilmez onun için de İbn Abbas radıyallahu anh burada. Ben size de Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in böyle böyle söylediğini diyorum. Siz ise bana Ömer e, Bekir diyorsunuz. Yani evet. Peygamber Aleyhissalatu vesselam görüşünün ne <gülüyor> kimsenin sözü ve görüşü geçemez. Evet. Ya, Güzel. Şimdi bazıları sahabilerden geldiler. İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya soru sordular. Hac'la alakalı bir soruydu. Bir temettu hacı var, bir de ifrat hacci var. Ve İbn Abbas radıyallahu anhuma temettu haccının faziletini peygamberin sözüne dayandırarak nakletti. Sonra da onlar geldiler. Ebubekir ve Ömer de İfrat hakçını faziletli görüyorlar diyerek Ebu Bekir ve Ömer de böyle diyor deyip Allah Resulü'nün sözünün yanında başkalarının sözünü getirdiler. Peki o başkaları dediğimiz Ebu Bekir Sıddık ve Ömer radıyallahu anhüme bu ümmetin peygamberden sonra en faziletli güzel iki insanıdır. Onların sözleri bizlerin başlarımızın üzerinde yerleri vardır. Ancak burada önemli olan nokta nedir? İbn Abbas'ın dikkat çektiği nokta. Yani Bekir'e ve Ömer İbn Hattab'a düşmanlık mı yapıyor? Hayır. Ben size diyorum ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şöyle dedi. Yani ben diyorum ki size sahih hadis budur. Peygamberin emri budur, sözü budur. Peygamber böyle buyuruyor diyorum. Siz benim bu sözüme itibar etmiyorsunuz peygamberin sözünü ta terk ediyorsunuz ve benim karşıma Ebu Bekir'in ve Ömer'in sözlerini getiriyorsunuz. Bu Allah Resulüne saygısızlıktır, hürmetsizliktir. Allah Peygamberinin kavlini terk edip bu ümmetin Peygamberden sonra en faziletlileri olan Ebu Bekir ile Ömer'in sözünü almak hatadır. Bakın kaldı ki Ömer İbni Hattab ile Ebu Bekir'in sözünü almak bile hata. Neden? Çünkü bir yerde peygamber söz söylemişse bütün Müslümanlara düşen o sözü işitip itaat etmektir. İmam Malik'in sözünü nakletti alsan kardeşim. Değil mi? Bütün insanların sözleri alınır, vatılabilinir. Ancak bu kabirde yatanı diyor. Medine-i Münevvere'de peygamberin kabrini gösteriyor. Bu kabirde yatanın sözü alınır, vatılmaz. itiraz olmaz. Burada bakın İbn Abbas önemli bir kaide ortaya koyuyor. Size bir hadis ulaştığında ve sahihse senede de sahihse yeryüzünün bütün insanları gelse bu hadisi iptal edemezler. Günümüzde hadisçilerle aklaniler dediğimiz akılcıların ve kelamcılar dediğimiz maalci zihniyetlerin savaşı vardır. Ve biz bu savaşta varız. Biz hadislerin difa dediğimiz savunmasını yapıyoruz. Biz Resulullah'ın ashabın savunması için değil şu an. Evet sıcak bir savaş yok ama ilmi bir savaş var. Peygamberin ashabını hakaret eden, hadislerini reddeden bir topluluk var. İşte onlara bu söz açık bir denildir. Tabi onlar İbn Abbas radıyallahu anhümenin sözünü mü alır? Peygamberin sözünü terk ettikleri yerde... Allah peygamberinin kavdini reddettikleri yerde yani sıra Abdullah İbni Abbas'a veya bir Abdullah İbni Mes'uda veya bir Ömer İbni Hattab Ebu Bekir Sıddâ veya İbni Abbas radıyallahu anh mı gelir? Mümkün mü? Onlar bu konularda çok daha aşırı azgın bir şekilde kardeşlerim gidiyorlar bakınız. O halde bir Müslüman kardeşlerin bu söylenen bu eserden dolayı ne yapması gerekiyor? Sahih bir hadis işittiği zaman İman edecek ve onunla amel edecek ve bu selefin yolunu takip edecek. Öyle benim aklıma yatmıyor. Kafama yatmıyor. Kur'an'ı arz ettim yine kafama yatmadı. Toplumun işte bazı gerçeklerine, tarihi vakalara uymuyor. Bunları değerli kardeşlerim iddia olarak öne sürmeyecek. Örneğin mesela. Şimdi böyleleri Allah peygamberini reddederek kendi akıllarından hüküm koymuyor mu? Yani düşünün bir insan Allah Resulü'nün sahih hadisi var. Mesela İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, kıyametin alametleri, Yahudilerle Müslümanların kıyamete yakın bir zamanda çarpışacağı, miracın gerçekleşmesi, şakkussadır dediğimiz göğsün yarılması, peygamberimizin çocukken göğsünün yarılması hadisesi. Bütün bunları reddediyorlar. Bukhari ve Müslüm'de sahih olarak geliyor. Şimdi onlar reddetmek reddetmekle akıllarını hüküm koyucu görmüyorlar mı? Elbette. Yani illa bu mealci zındıklar, sapıklar öyle tarikatlara, tasavvufçulara çatacaklarına önce kendilerini ıslah etsinler. Allah Peygamberini işlevsiz yapıyorlar, iptal ediyorlar. Hadisleri reddediyorlar ve ondan sonra ne yapıyorlar? Kendi akıllarını bir Resul olarak görüyorlar ne diyordu İmam Sanaani? vallahi bu kelamcılar utanmasalar la ilahe illallah aklım Resulullah demekten hayal edinmezler diyor bu çok önemli çarpıcı bir konudur ama bir sayın hadis değerli kardeşlerim yoksa bu takdirde elbette ki yani sahabenin kavline tabinin kavline gitmekte bir sakınca yoktur o halde delil olmadan peygambere muarızlık etmek çelişkiyle bakmak onun sözünü reddetmek ve hadisini inkar etmek kesinlikle ehl-i sünnetin yolu değildir. Ehl-i sünnet ve cemaat bundan uzaktır. Peygamberde bir söz varken bir mezhebe gitmek de, bir hocaya gitmek de, bir cemaata gitmek de, bir abiye gidip sormak da doğru değildir. Peygamber sözü var kardeşlerim. Siz Peygamber'in sözü varken hangi mezhebe gideceksiniz? Hangi alime gideceksiniz? Bu hatalara düşmeyelim. Dolayısıyla Allah Resulü'nün sahih bir senetle gelen ve metni de sahih olan bir hadisi bize ulaştığı andan itibaren kat'i bir ilim gerekli kılar. Ve ona iman ediyoruz. Ve amel ediyoruz. Velev ki bütün mezheplere muhalif olsa da mezhepler varken yokken Peygamber aleyhisselatü vesselam vardı. Bunlar esastır, önemli konulardı kardeşlerim. Anladık mı? İbn Abbas radiyallahu anhum'a bize bir yol çizdi. Yani Müslüman'ın yol haritasını belirledi. Bir yerde Peygamber sözü varken ikinci ve üçüncü şahsın konuşma hakkı yoktur. Evet Abdullah. Hocam günümüzde de birçok insanlar burada olduğu gibi şey, <gülüyor> şıkına veya önem verdi hoca efendilerine insanlar almadığı için işte bir konuda şıkkım şöyle dedi, hoca efendim şöyle dedi. Diyerekten onların sözden alıyorlar ama delilini sormakler için de bu hatayı düşüyorlar. Olmaz. deli sorma, kanıt isteme, kitap isteme, hadis isteme, ayet sorma bunlar yanlıştır. Yani tabi ilim almak istiyorsak bu dini, hakkıyla öğrenmek istiyorsak bu yöntem doğru bir yöntem değildir. Şimdi geldi ikinci delile. Evet, Eyüp. Ahmet bin Hamel demiştir ki, Sözün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isnadı ve doğruluğunu bilip <gülüyor> Sifiyan bin el-Sevri'nin görüşüne başvuranlara hayret ediyorum. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki onun yani Peygamberin emrine aykırı davrananla başlarına bir fitne gelmesine ve kendilerine çok önemli bir azap isabet etmesine saklasınlar. Nur suresi ayet altmış Güzel. Evet Mikail <gülüyor> Ahmet bin Hamlet demiş ki, demiş de ki, Sözün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isnabını ve doğruluğunu bilip de Süfyan bin Said es Sevre'nin görüşüne başvuranlara el edildi. Çünkü Allah-u Teala şöyle gördü ki, bunun Peygamberinin emrine ayrı davrananlar, başlarına bir fitne gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap ispat edilmesinden satmasından Nur suresi 62'den oldu. Evet güzel. Başka hiç okumayan var mı? Mehsut. Âvepi Âmel demişti ki: "Sözün Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selleme isnadını ve doğruluğunu bilip de Süfyan, Süfyan'ın görüşüne başvuranlara hayret ediyorum. Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki: "Onun peygamberin emrine ayrı davrananlar" başlarına bir fitne gelmesinden veya kendilerine çok önemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Nur 63. Evet Sedat Hocam. Ahmed bin Hamel demiştir ki sözün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isnadını ve doğruluğunu bilip de Süfyan bin Said el-Semri'nin görüşüne başvuranlara hayret ediyorum. Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki onun Peygamber'in emrine ailesi aykırı davrananlar başlarına bir fitne gelmesinden veya kendilerine çok elimli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Nur suresi Evet. İmam Ahmet rahimahullah diyor ki ''Acibtu li qawmin araful l-isnade ve s-sahhatahu ila rayı sufyan.'' Ve Allahü Teala yuqul ''Fel yehzeri yuhalifun an emrihi.'' en tusibahum fitnetum ev yusibahum azzabun elin etedri mel fitnetu el fitnetu şirk neallahu iza radde ba'de qavdihi en yakar fi kalbihi şey'un mine zeyqi fe yehelik Allahu Ekber söz yine önemli bir söz İbn Abbas radıyallahu anhümeden şimdi ayrıldık İmam Ahmet'e bir yolculuk yapıyoruz. İmam Ahmet sünnetin imamı Muhambeli mezhebinin kurucusu değil ardından sevildiği için yolunda gidilen büyük bir imamdır. Ne kadar güzel bir söz söylüyor. Sözün isnadını ve doğruluğunu bilip de yani söz Peygamber'in sözü yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bir söz çıkmış ve bu sözün isnadı sahih ve buna rağmen Sufyan İbn-i yani asıl ismi bunun Sa'd İbni Essevri'nin görüşüne başvuranlara hayret ediyorum. Çünkü Allah buyuruyor ki onun yani Peygamber'in emrine aykırı davrananlar başlarına bir fitne gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Ayetteki fitnenin ne olduğunu biliyor musun? E tedrimel fitne. Fitnenin ne olduğunu biliyor musun? El fitnetu şirkun. Fitne şirktir. Hemen akabinde. Olur da kişi bazı sözlerini reddederse kalbinde artık eğrilik baş gösterir de sonra helak olur. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü işitip isnadını görüp onu terk ederse bundan dolayı diyor kalbinde ne olur? Bir sapıklık meydana gelebilir. Bu sapıklıkta onu ne yapar? Helak edebilir. Öncelikle Sufyan es sevri Büyük alimlerden Allah ondan razı olsun imam aynı zamanda fakihdir ve onun gittiği bir yön bir mezhe bir yöneliş vardır ve imam ahmet rahimahullah onun sözüne bağlananları burada kınıyor ama hangi yönden kınıyor şimdi sözüne baktığımızda imam ahmetin imam ahmetin sözüne baktığımızda Sufyan sevrinin açık bir delille sahih bir senetle bir görüşe gitmediğini anlıyoruz. Çünkü söze baktığımızda değil mi Sufyan-ı Sevri'nin ile kişisel görüşüyle, içtihadıyla hareket ettiğini anlıyoruz. Ve bunu bilen birileri de sufyan es Sevri'nin görüşüne gidiyor. Ve Allah Resulü'nün sahih hadisi olmasına rağmen işte diyor ki burada, yani Subhanallah Sufyan-ı Sevri'nin diyor kişisel görüşüne gidip de, Peygamber'in diyor sahih hadisini diyor terk edenleri senedi sahih olmasına rağmen bırakanları şaşkınlıkla izliyorum diyor İmam Ahmed. Yani burada sahih sünnete sarılmak varken ictihad eden Sufyan es-Sevrî'nin görüşünü almak doğru değildir diyor. Hatta bu bir fitnedir diyor. Çünkü peygamber sözü var, sen gidiyorsun bir alim sözünü alıyorsun. Peygamber'in sözü mü önceliklidir, bir alimin sözü mü? Sufyan-ı Sevri büyük bir imamdır. Belki ona bu sünnet ulaşmamış olabilir. Sünnet gizli kalmış olabilir. O Rahimahullah'ta içtihadıyla karar vermiştir. Peki o hata ettiyse ardından gelenlerin o hatasına uyumaları gerekli midir? Asla gerekli değildir. Burada uyulması gereken nedir? Allah Resulü ve Vesselam'dır. İmam Ahmet burada bunun bir fitne olduğunu söylüyor. Bu fitne sapıklıktır. Ve fitneyi şirk olarak tanımlıyor. Ve orada Allah'ın ayetini bize delil getiriyor. Yani Peygamber'in sözü kendisine ulaşmış ve onun emrine muhalefet edenlerin başlarına bir azabın ve fitnenin gelmesinden korksunlar diyor. Buradaki fitne şirktir ve sapıklığa taşıyan bir fitnedir. Kalbinde eğer Peygamber'in sünnetinin tazimi yoksa, sünnete bağlılık yoksa böyle bir insanların fitneye düşmeleri kolaydır. O yüzden genelde bütün sünnet inkarcıları fitnenin ağzındadır. Şirkin ağzındadır. Cehennemin kapısına yakındır. Çünkü Peygamberi yalanlamış oluyorlar. Bakın İmam Ahmet sahih bir senet varken Sufyanı Sevriye gitmenin bir sapıklık olduğunu söylüyor. İmam Ahmet bugünün hadis inkarcılarını duysa onların tekfirini yapar. Açık tekfirini yapar. Doğru mu? Peygamberin sözünü reddeden, amelini reddeden, bütün hadislerini kökten reddeden, Kur'an bize yeter, akıl bize yeter diyenleri duysa, siz Müslüman mısınız diye bunları yani dinden çıkartırdı. bunlar Müslüman değil derdi. Yaşadığımız asrın tehlikesi çok daha büyük değerli kardeşlerim. O halde ilimde ilk merce neresidir? Kur'an ve sünnet. Eğer bir yerde, bir konuda, bir meselede Kur'an ve sünnet hükmetmişse, İkinci bir şahsa gerek var mı? Yok. ihtiyaç yoktur. Sünneti reddetmenin burada açacağı yaradan da haber veriliyor. Hadisi reddetmenin açacağı yaradan haber veriliyor. O yara kangrene kadar dönebiliyor. Kangren olmuş adam farkında değil. Ahiret hayatını yıkıyor. Ama bunlar bunun farkında değiller kardeşlerim. Burada anlaşıldı mı inşallah konumuz? Evet. Bir kardeşim ne anladığını bana bir açıklasın. Yani bu sözden ne anladığını açıklasın. İdris. Hocam burada Ahmed bin Hamed diyor ki Allah Resulü'nden sahih bir hadis İslam'da sahih olan bir, bir söz var. Buna rağmen diyor insanlar gidip e, sahih bin sevri'nin sözünü alıp onlar amel ederse diyor, onlar dört sapıklığa daralete düşmüş olurlar diyor. Evet. Çünkü Raspan'ın sözün olduğu yerde hiçbir bir iki kişi, ikinci kişinin sözüme ihtiyaç olmadığını açıkça beyan etmektedir. Evet. Bu da bir nafas gibi. Evet. evet. Abdullah? Hocam burada e, İmam Ahmet İnham'den e, şunu diyor. E, peygamber'in hmm. sözünü bilip de ona davrananlar şirke düşmekten sakınsınlar. Şirke düşebilirler diyor. Onu uyarıyorlar. Evet. Peygamber'in sözünü bilip ve ona aykırı davrananlar. Peygamberin senedi sahih olan hadisini reddedip metni aklıma yatmıyor diye reddedenler buradan ders alsınlar. Mücerred olarak sahih sünneti reddedip aklı öne alanlar veya içtihatlarını öne sürenler bilsinler ki İmam Ahmet nezdinde sapıktır. Ben bu tanıma göre günümüzde çok sapığın olduğuna inanıyorum. Çok sapık adam var. Sapık gibi adamlar yani. Niye? Hadisleri terk etmişler kendi akıllarını bir resul görmüşler ve karar verirken de bu ümmetin sahabe tabi ve tabiinin verdiği bir karar yolunda gitmiyorlar. Hatta bugün günümüzde kendini müçtehit gören nice akılcılar var. Nice akılcılar var. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerine karşı açık düşmanlık edenler var. Bakın Allah ayette diyor ki: "Felem Allah kulubahum onlar saptılar Allah da kalplerini saptırdı." Yani onlar sapık bir yolu tercih ettiler akıllarını. Allah da onları ne yaptı? Kalplerini saptırdı. Onlar onlar sahabeden, tabiinden ve tabiinden gelen delilleri, beyineleri, hüccetleri terk ettiler. Akıllarına güvendiler. Allah da onları saptırdı. Ama önce nereden saptırdı? Kalplerinden saptırdı. Kişi kalpten saparsa zaten onun iflası mümkün. Değil. şimdi geldik üçüncü delil bu da çok önemli bir delil Allah'ın izniyine evet hiç konuşmayan hiç okumayan varsa Vedat senden dinleyelim <gülüyor> <gülüyor> yine Hadi Hatem bin Abdullah Etta'i radiyallahu anh'dan gelen hadiste bizzat kendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu ayeti okuduğunu işittim onlar alimlerini ve rahiplerini Allah'tan başka rafter edindiler. Tevbe bir. Onlar Resulullah s.a.v. bizler onlara ibadet ediyor değiliz dedim. Dedi ki Allah'ın helal kıldığını onlar haram sayınca siz de haram saymıyor musunuz? Yine onlar Allah'ın haram kıldığını helal sayınca size helal saymıyor musunuz? Elbette öyle dedim. Dedi ki, işte bu onlara ibadettir. Ahmet vesim bizi rivayet etmiştir. Güzel. Başka sonet. Yine Adib'in bin, bin Abdullah-i Tayyip radıyallahu gelen hadiste bizzat kendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okuduğunu iştir. Onlar alimlerini ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiler. Tevbesü Resul 31. ayet. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bizler onlara ibadet ediyor değiliz dedim. Dedi ki Allah'ın helal kıldığını onlar haram sayınca siz de haram saymıyor musunuz? Yine onlar Allah'ın haram kıldığını helal sayınca siz de helal saymıyor musunuz? Elbette öyle dedim. Dedi ki işte bu onlara ibadettir. Ahmet ve de ibadet etmiş. Evet. Adi bin Hatim bin Abdullah el-Tai ee, yıllarca Müslüman olmaktan kaçındı Hristiyanların önde gelenlerindendi ve sözü dinlenen bir insandı Şam'a kaçtı yaklaşık uzun bir zaman yani 20 yıl kadar kaçtı bir gün karar verdi Müslüman olmaya devesine bindi ve Medine'ye geldi Medine'de Mescid-i Nebevi'de peygamber şu ayeti okuyordu takedu ahbarahum ve ruhbanahum rabban min dunillah onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rab edindiler tövbe 31 bu ayeti okuyordu ve bu ayet okuyunca bakın adi şöyle sordu eleyse yuharrimuna ma ahalla Allah fetharrimunuhu ve yuhalliluna ma harrama Allah fethallinunuhu Allah Resulü'ne dedi ki ya Resulallah bizler onlara ibadet ediyor değiliz dedim. Yani Allah Resulü'ne böyle bir cevap veriyor. Peygamber de onlara ona diyor ki evet. Allah'ın Allah helal kıldığını onlar haram sayınca siz de haram saymıyor musunuz? Yine onlar Allah'ın haram kıldığını helal sayınca siz de helal saymıyor musunuz? Dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Fekultu bela. Yani Ali diyor ki dedim ki evet. Fetilke ibadetuhum. Fetilke ibadetuhum. İşte bu ibadetti. Yani işte bu onlara tapmaktı. Kulluk etmekti. Ne demek yani bu? Tirmizi Hasan olarak bize bunu rivayet ediyor ve diğer kaynaklarda da değerli kardeşlerim geliyor. Biz burada şunu öğreniyoruz. Yani demek ki hahamlar ve aynı zamanda rahipler Allah'ın haramını helan, helalini de haram yapınca toplum ehli kitap onları onaylıyordu. Doğruluyordu. Evet siz doğrusunuz diyordu. İşte Allah Resulü diyor ki bu demek, bu doğrulamak onlara bir ibadettir. TİLKE İBEDETUHUM İşte bu bir ibadettir. Allah'ı terk etmek mi onların kanunlarını? Onların helal ve haram koyma haklarını olduğunu doğrulamaktır. İnşallah Allahla beraber biri helal ve haram hukuku belirleyebilir mi? Belirleyemez. Gerçekten Kur'an'ın bu ayetini bu hadis çok mükemmel anlamda tefsir ediyor. O halde biz buradan bunu ders olarak alacağız. Helal ve haram koyma yetkisi bir tek Allah Subhanahu ve Teala'nın. Bakın İbn-i Teymiye Rahimeullah haber verdiğine göre alimlere taat iki kısımdır diyor. Alimlere taat iki kısım. Bakın birincisi alimlerin helal ve haram veya haramı helal koyma anında onlara itaat etmek. Helal ve haramı koyan bu alimlere itaat etmek. Üstelik bunu doğrulayan alimlerin dediğini de doğruluyor. Evet haramı helal ettiyse doğrudur. helal Helamı da haram ettiyse evet doğrudur haram. Yani alimi tasdikliyor ve onaylıyor ve ona itaat ediyor. Bu birinci kısım. İkinci kısım ise alimleri helal ve haramda tasdiklemeyip onları masiyette örnek alıp onlarla beraber haramı işlemeleridir. Ve bu adam diyor ki evet helal helaldir Allah'ın dediği gibi haram haramdır Allah'ın dediği gibi ama rahiplere veya hahamlara veya alimlere haram yolda masiyette uymak, onları ameli bakımdan onaylamak onlar hangi masiyette amel ediyorsa Onlarla beraber o ameli de beraber yapmaktı. O halde iki kısım diyor, alimleri Rab edinmek vardır. Anladık mı kardeşler? Birincisi, onların helal ve haram koyma konularında onaylamak, tasdiklemek. Aynen onlar da helal ve haram hududunda alimler gibi düşünmek ve onlara itaat etmesi. İkincisi ise helal ve haram konularında, evet Allah haram koyar, helal koyar deyip, ama masiyette haramda o alimlere, uymak o haramlar onlar gibi yapmaktır işte bu da Allah muhafaza Rab edinmektir hüküm koyucu olarak onları kabullenmektir İkisi de sonuçta şirktir batıldır peki ehli yani kitabın hahamları ve rahipleri bunu yapıyor da onlar şirke düşüyor da bizim alimlerimiz bunları yapmıyor mu bizim hocalarımız bunları yapmıyor mu yapıyor Hocalar şirk koştuklarında etrafında bağlı olanların müntesipleri onaylamıyor mu? Biri zinaye kenal kıldığında değil mi? Bir de haram olan örtüyü açtığında onu birileri tasdiklemiyor mu? Onaylamıyor mu? Onaylıyor. Bu onları rob edinmek olmuyor mu? Yani bunu enek itaba has görmemek gerekiyor. Bu umuma ifade. Bu umumu ifade ediyor. Bütün insanlara değil mi kardeşlerim yön veriyor. Bugün mesela Allah'ın şeriatını değiştirenlere, düşmanlık edenlere, dine karşı mücadele edenlere uymak, tasdiklemek, onaylamak ve bunlarla birlikte olmak ve bu insanları haramlarında desteklemek, ki bu insanlar Allah ve Peygamber düşmanı. Hem kalben hem amelen hem düşünce bakımından din düşmanları. Bu adamları tasdik edip onaylamak ve bu adamlarla beraber olmak, Rab edinmek demek değil midir? Elbette, Rab edinmektir. Günümüzde, özellikle sofilerde, tarikatlarda bu Rab edinmek çoktur. Yani efendi, şıh, hoca, çavuş, bilmem ne, onbaşı, genelde tarikatlarda vardır ya bunlar, bu rütbeler. Ne karar verirse haktır, doğrudur. Ve onların verdikleri sözler ve kararlar haktır. İtiraz bile edilmez olarak bakmıyorlar mı? Sormaz. Sorgulanmazlar, yargılanamazlar, dokunulamazlar. Onlar Allah'ın yeryüzünde gölgeleridir. Allah ne demişse onların dediği gibidir. Onlar ancak Allah'tan alırlar vahiylerini. Onlar Allah'ın kendilerinin kalplerine intica ettirdiği nurları, ışıkları, şunları bunları kalplerine nüfus ettirdiği evliyalardır. Şimdi bu evliyalar denilen insanlar bir karar verdiğinde... Mesela şirk olduğunda, haram olduğunda, küfür olduğunda birileri bunları onaylamıyor mu? Vallahi onaylıyor. Örneğin geçen hafta anlattık adam diyor ki zorda kaldığınız zaman ölülerden yardım isteyin diyor. Ve bu insan uzun sakallarıyla böyle konuşunca etrafındakiler alim olarak bakıyor buna. Alim olarak bakıyor. Rab edinmek bu değil midir? Şirk koşanları, küfre düşenleri doğrulamak ve tasdiklemek onları Rab edinmenin, Tak kendisidir. Değerli kardeşlerim. Zaten bu anlamda somut, çağdaş çok insanlar var. Bunların hangisinden bahsetsek bitmezler. Evet Muzaffer Hocam. Onlara sorduğunda şey diyor hocam. Eğer bunu yapmışsa söylüyorsa bir hikmeti vardır. Evet bir hikmeti var. Doğru evet, bir hikmeti var. Evet şeytandan bir hikmetle hareket etmeleri var. Şeytan onlara telkinlerde bulunuyor. Değil mi? Süslü gösteriyor. Onlar da <gülüyor> ...şeytanın yolunda giderek ne yapıyorlar? Uyuyorlar. Doğru. Evet. Fabrikada, öde sektörde... ...kanun kıyıyorsa... ...namaz kılamaz olur, sutamaz, sakal bırakamaz... Evet. Tabii ki. Aynı konuya giriyor... ...kim onları doğrularsa. Evet. Zilimiz çaldı. Tam bir saati tamamlamışız. Dikkat diyor. Yani dikkat. Tam bir saat oldu diyor bilgisayar. Yeter artık diyor. Şimdi... ...dikkat çekilen konular. Evet. Evet. Kim? Saim okur musun inşallah? Nur suresinin alt ayetinin konuyla ilişkili tefsir. Et. Kat bak daha önceden üzerinde durmuştuk Eyüp? Tevbe suresinin alt üçüncü ayetine temeye dair tefsir. Et. Üzerinde durduk. Evet. 3 Muzaffer hocam. Adi bin Hatim radıyallahu anh'ın reddine konu olan ibadetin ne anlama geldiği. Hocam sen yine farklı okumaya devam ediyorsun. Helal olsun. Allah seni cennetine koysun. Amin. Sen bu kitabı ne zaman değiştireceksin? Allah için bir kardeş hediye etsin yani Muzaffer Hocama bir kitabı. <gülüyor> <gülüyor> İbadetin Adi bin Hatim'in o an görmezden geldiği manası üzerine yapılan vurgu. İlk ibadet uhum diyor ya Peygamberimiz. İşte o ibadettir. Üzerinde durdu. Dört. Tahsin i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın Ebu Beykir ve Ümer, radıyallahu anh'ın ile İmam Ahmet'in de küfyanın sevriyle rahmetullahi aleyhine örnek denildirme yapmaları. Evet sahih sünnet varken bir iştahda bağlanmanın ve iştahatta hata etmiş o alimi yüceltmenin etmeninle sözüne uymanın İmam Ahmed nezdinde bir sapıklık olduğuna değindik. Beşinci madde. Evet İdris. İşlerin nasıl bu noktaya geldiği ve hatta çoğu kimsenin nazarında ruhbanlara bu şekilde ibadet etmeni nasıl olulursa vilayet emre uyma diye isimlendirilen en faziletli bir amel haline aldığı dikkat çekicidir. Ahvara yani alimlere ibadet, ilim ve fıkhın kapsamına giren şeylerle yapılırdı. Sonra durum Allah'tan başka hem salihlerden bile sayılmayan hem de ahvarın, diğer manası olan ilmen sahip olma yerine cahil kimselere ibadet edilmesine kadar vardı. Evet önceden yani o alimlere meşru maruf olan dairede itaat edilirdi. Sonra marufun haricinde dediğimiz mahsiyette haramda itaat edilmeye başlandı. Alimler kutsandı. Şıklar efendiler kutsandı. Vahiy sırt arkamızın arkamızı atladı sırtımızı döndü. Akabinde de bu hallere düştü. Şimdi de doğruyu savunanlara hemen bir isim ve lakap vuruluyor. Allah hepimizi sıbat-ı mustakimden ayırmasın, istikametten ayırmasın. Burada kalalım. Tek Allahümme ilaha illa